Çalışamadık. Onun için. Allah bize uyanık versin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üç salavat-ı şerife... Bir Elem Neşrahreke Sûre-i şerifesi Besmele ile 15 İhlas-ı Şerîf Sûresi Besmele ile ati hay şerifem albesmele üç salavatı şerife ne? adem <gülüyor> ennehu Sadıkül Mübinn, Muhammedül Rasulullahin, Sadıkül Vadel Emin, Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sahahehi, Eman Tebi Ahu, Bihsanin bi Ejmâin, Ey Zubîllahî, Ey Ya Eyûhenn Nbiyyu, İnnâ Erselna K ve Mubesşiram ve Nizirâ. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ رَبِّنَا الْعَلٰى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْاِزْتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْشَدِينَ ve elhamdülillahi rabbil alemin amin subhani rabbiyel aliyyil alel vehhab elhamdülillahi hakkam ve salatu ve selam ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain allahumme ya rabbena ya rabbena ya rabbel alemin aczane naczane yaptığımız ibadetlerimizi taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve bir hasta kardeşimizin şifası için okunan 827 adet Yasin suresini, bir adet 4444'lük salat-ı tefriciye hatmini, 150 bir adet besmele-i şerifi, sahil ibadet ve taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, ve tesbihatımızı, hatmi hacegânımızı lütfunla kerebinle ahsen ve etem olarak mahbul eyle yarabbim. Şu acizna çiz, ibadetlerimizi rahmetine ermemize vesile eyle yarabbim. Rızanı kazanmamıza vesile eyle yarabbim. Bize gayet hazinelerinden Ecri cezil sevabı kesirler bahşeyle yarabbim. Hasıl olan ücürü mesulatı biz evvela Efendimiz, Peygamberimiz muhammed Mustafa aleyhi eftal-ı ve ekmel Tahiyat ve teslimat hazretlerine acizane naçizane arz ederiz. Vasıl eyle ya Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı ile ya O peygamberi zişanımızın sevgisine, iltifatına, teveccühüne, rızasına, şefaati uzvasına nail olmayı cümlemize nasip eyle ya Sünnetine sarılmayı nasip eyle ya Rabbim. Ümmetine hizmet etmeyi nasip eyle ya Peygamber Efendimiz'in o mübarek âlinin, ezvacı-tahirat, ünmat müminin validelerimizin, zürriyeti tayyib peygamberimizin, Peygamberimizin manevi makamının varisleri, ümmetin e, emanet edildiği şahsiyetler olan Sadat ve Meşahit ve Ruhi Ali'yemiz, Evliya Allah büyüklerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına, Ebu Bekir ve Ali Murtaza'dan, merhum ve mağfurun ne, hocamız, şeyhimiz, üstadımız Muhammed Said'i Bursaviye kadar, tarikatlarımızın silselelerinden isimleri güzel an eylemiş olan, cümle Sadat ve Meşahit ve Piran'ımızın, Ah, onlara bağlı halifelerinin ve tarikat kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, ta eski devirlere kadar Müslüman ecdad-ı ceddat-ı evlatlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ihvanımızın, etbaımızın, ahbabımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eledik, vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri Allah yolunda cihad ederek, canlarını, mallarını sarf ederek, korkulu günler geçirerek fethetmiş bize emanet ve yadigar bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve Mubarek ordusunun mensubu o mücahitlerin şehitlerin, gazilerin ve diğer fatihlerin ashabı Hayrat ve Hasenat'ın ruhlarına da ayrı ayrı hediye vasıl vasıtle yarabbim. O Mubareklerin şefaatlerine bizlerin aileyle, onların yoldan da bizleri daim eyle ya yarabbim. Evlatlarımızı, nesillerimizi hayırlı, minik kamil kullar olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Beldelerimizi ve diğer İslam beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, semavi, arazi, maddi, manevi musibetlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Fasıkların, facirlerin garebesinden, zulmünden, düşmanların istilasından cümlemizi koru ya Rabbi. İstilaya uğramış beldeleri, kafirlerden geri almayı cümlemize nasip eyle. Senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle. Bizi din-i mübini İslam'a maddeten ve manen bedenen ve her türlü imkan ve müktesebatımızla en güzel tarzda hizmetler veren ümmetlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aciziz, muhtacız. Vücudlarımıza sıhhat afiyetler ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar bahşede. Dertlerimize çareler ihsan eyle. Amin. Bizleri helal rızıklarla merzuk eyle. Amin. Bol kazançlara sahip eyle. Kimsenin önünde hor ve zelil etmeye ya Rabbi. Mağlup ve mahcup düşürmeye arap. Helal kazançlarımızla senin dinin mübiliğine en güzel tarzda hizmetler etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Kafirlerin hepsini geçip hepsinden ileriye gitmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. ümmet -i -i dünyaya hakim eyle ya İslam'ın cihanı hakim eyle ya Rabbi. Küfrü ve müşrikleri kafirleri ve e, müşrikleri hor ve zelil eyle ya Yok eyle ya Rabbi. Ay. Müslümanlara zulmeden zalimlerin cezalarını bulduklarını şu gözlerimize göster ya Şu kulaklarımıza duyur ya Senin yolunda cihad eden kardeşlerimizi dünyanın her yerinde mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Afganistan'da gördüğümüz gibi acayip halleri aramızdan def eyle ya Rabbi. Mücahitleri birbirine düşürme ya Rabbi. Müminleri birbirleriyle uğraştırma ya Rabbi. Müminlerin gönüllerini birbirleriyle cem ve tehlif eyle ya Rabbi. Birbirlerine dost eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı yek vücut eyle ya Rabbi. Şuurlu eyle ya Rabbi. en ufak bir taviz ve bir faydalı şey bile yapmamayı nasip eyle ya Rabbim. Bir tebessüm bile göstermemeyi nasip eyle Rabbim. İmana güzel hizmet etmeyi nasip eyle. Ya Dünyanın ve ahiretin daha başka bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbim. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbim. Hayırlı uzun ömürlerle yaşamayı ve bu uzun ömürlerimizi amal i işleyerek geçirmeyi bizlere nasip eyle Rabbim. Kur'an yolunda yürüt ya Rabbi, Ay. Peygamber efendimizin yolundan ayırma ya Rabbi. Ay. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine, Peygamber efendimizin şefaatine bizleri nâil eyle ya Rabbi. Ay. Gönüllerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Ay. İmanımızı kavi eyle ya Rabbi. Ay. Bizi sıdkı sadakat sahibi eyle ya Rabbi. Ay. Edeb sahibi eyle ya Rabbi. Ay. gayret kuvvet ve şefkat sahibi eyle ya Rabbi. Ay son nefeste iman-ı kamil ile, Kur'an-ı Kerim ile sevdiğim bir hal üzere dilimiz zikrinle meşgulken, gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennetteki makamlar arz edilmişken, buyurun beraber diyelim, Eşhedene Lâ İlâhe İllâllâh ve Eşhedene Muhammeden Abduhû ve Resûlü diye şu can emanetimizi güzel bir tarzda teslim etmeyi nasip eyle ya <gülüyor> Kabrimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Şükür ı kerimleri, ibadetleri kabirde bize yoldaş eyle ya Rabbi. Kabrin dehşetine, vahşetine bizi maruz tutma ya Rabbi. Kabir azabına uğratma ya Rabbi. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme ya Rabbi. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle ya Rabbi. Habirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin liva hamdi altında haşr eyle ya Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle ya Cennete Peygamber Efendimiz'e bir gayri hesab, duhul evvelin ile girmeyi nasip eyle ya Rabbim. Cennet içi Habibi edibine bizi komşu eyle ya Rabbim. Havz-ı Kevserinden doya doya nuş etmemizi nasip eyle ya Cemalini görmeyi nasip eyle yarabbim. Amin. Elhamdülillah masal olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i senden duymayı şu kulaklarımıza nasip eyle. Bir hürmeti i Kur'an-ı ve bir hürmeti i süver Celile ve bir hürmeti i salavat-ı şerife ve bir hürmeti Besmele-i Şerife ve bir hürmeti Esra-sûreti Fatiha. ders almak isteyen kardeşlerimize ders tarifini öncelikle yapmamız lazım çünkü uzaklara gitmek isteyebilirler. Buyurun beraberce tevbe edelim. Ders tarifini yapalım. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el Aalim el Kerim el Rahim el Aziz. La ilaha illahu El Hayyal Kıyıme ve etub ileh. Allahümme ente Rabbi la ilaha illa ve ana ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu ma sana'tu ebu ve ebuu la illa ente teveye yaptık ama bu arada bir şeyi hatırlatmayı unuttum Etiler Camii'nin Altında çok güzel bir mekan var. Kardeşlerimiz bize, vakfımıza tahsis etmeyi uygun görmüşler. Ama oraya bir takım masraflar yapmak gerekiyor. O zaman o çok kıymetli mekan, e, talebe kardeşlerimiz için güzel bir yer olacak. Bu hususta yardım toplayacaklar dışarıda kardeşlerimiz. Yardımlarınızı makbul mukabilinde yapmanızı orayı bir an önce derleyip toparlayıp da bu öğretim yılında Selebelerimizin hizmetine hazır hale getirmemizi düşünüyoruz. Yardımlarımızı dileriz. Allah razı olsun. Hayırlarınızı kabul etsin. Tevbelerimizi Rabbimiz kabul eylesin. Benden ders almak isteyen başka kimseler vardı. Vefat etmiş bazı hoca efendilere mensup kimseler vardı. Onların hepsi beni dinlesinler. Bu tevbe, Peygamber Efendimizin Efendim duasını okurarak yaptığımız tevbe güzel bir tevbedir. Allah-u Teala Hazretleri kabul eylesin. Üzerlerinde kul hakları varsa onları Derviş olacak kimse ödemesi lazım. Kul hakkı üzerinde bırakmaması lazım. Siz de düşünün taşının. Üzerinizdeki kul haklarını sahiplerine verin de kimsenin hakkı üzerinizde kalmasın. Tertemiz olun. Hafif olun. Ahirette başınız dinç olsun. Kimse yakanıza yapışıp da Allah'a sizi şikayet edip orada hakkınızı, hakkını isteyip sizi müşkül duruma düşürmesin diye buradan tedbir alın. Bu önemli. Kul haklarından kurtulmak önemli. İkincisi, Namaz oruç borçlarınız varsa onları da ödemeniz gerekiyor. Yani kılmanız gereken vakitlerde kılmadığınızda da sonradan aklınız başınıza geldiyse o zamanların namazlarını ödeyeceksiniz, o yılların oruçlarını tutacaksınız, zekatları vereceksiniz ki ibadet borcu olmasın. Çünkü ibadet borcunun cezası da çok müthiştir. Hadis-i Şerifler da çok korkunçtur. Üzerinizde ibadet borcu bırakmama da dikkat edin. Devamlı abdestli gezin. Devamlı abdestli gezdiğiniz zaman şeytan yanınıza sokulamaz ve sizi girdiğiniz doğru yoldan tekrar kandırıp eğri yola ayağınızı kaydıramaz. Onun için abdestli gezmeniz çok önemli bir prensiptir. Efendimizin de adeti seniyesidir. Devamlı abdestli gezin. Sadece camiye geleceğiniz zaman abdest almayın. Geçen gün ezan okundu. Hatırlı bir misafirimiz vardı. Buyurun camiye gidelim dedim. Abdestim yok dedi. E abdestli olmayınca camiye yetişemez insan, cemaati kaçırır, devamlı hazırlıklı olacak. Ölüm verilmiş, Azrail karşısına dikili verilmiş gibi, devamlı abdestli hazırlıklı olacak insan. Abdestli hazırlıklı olduğu zaman şeytan da yanına sokulamaz, o da önemli bir şey. Her işe rast hayırlı, bereketli olur günü, işi, kesesi. Her gün zikir vazifelerinizi yapmaya dikkat edin. Zikir vazifelerinizi gününüzün hangi saatinde olsanız yapabilirsiniz. Zikir yapacağınız zaman nasıl yapacaksınız? diye ya doğru oturacaksınız. Abdeste olacaksınız. Diz çökerek oturacaksınız. Evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz. Sonra bir fatiha üç ihlas şerif okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'den, pirlerimizden efendim bize kadar güzel an edemiş olan Sadat ve Meşayihimizin ruhlarına hediye edip o mübareklerin ruhlarını hoş etmeye çalışacaksınız. Ruhaniyetlerinden istimdat edeceksiniz. Feyzlerinden faydalanma, himmetlerine, masal olma böylece tevessül edeceksiniz. Sonra gözünüz kapalı Rabutayı Merk, Rabutayı Müşşid ve Rabutayı Kalp yapacaksınız. Onları açıklayayım. <gülüyor> <gülüyor> Cemil Er isimli operatör kardeşimizi klinikten acele istiyorlarmış. Ee, yani tıbbi bir şey olduğu için anons ediyoruz. Evet. Devamlı abdesti gezeceksiniz dedik. Efendim, e, her gün zikirlerinizi yapacaksınız. Zikir yaparken abdestli olacaksınız. Kıbliğe doğru diz çıkıp oturacaksınız. Gözünüzü yumacaksınız. Efendim, e, evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz. Sonra bir fatiha, 3 ihlas şerif Firlerimize hediye edeceksiniz, ruhaniyetlerinden istimdad edeceksiniz. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı mevdi yapacaksınız. Rabıta, irtibat kurmak demek. İrtibat kelimesinin aynı kökten. Rabıtayı mevdi demek, yani ölümle irtibat kurmak demek. Ölümle irtibatı nasıl kuracak insan? Düşünce yoluyla. Gözünüzü kapatacaksınız, nasıl öleceğinizi göz önüne getireceksiniz. Yatıyorsunuz, azarın karşınıza geliyor. Efendim, göğsünüze oturuyor, canınızı almaya başlıyor, azalarınızdan canınız çekiliyor. efendim. Can almak, yani can vermek kolay bir iş değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanın 50 tane kılıç darbesi yemesi gibidir. Yani her ağzasından ne türlü acılar, izgaraflar gelir. Ne erkeği Temenni ederiz ki Allah bu acıları bazı sevgili kullarına duyurmazmış, bize de duyurmasın. İşte öyle az ağrı, asan ölüm, kamil bir iman ile ahirete göçlüğünüzü göz önüne getirin. Geride kalanların nasıl ağlaştıklarını düşünün, nasıl hazırlıklar yaptıklarını, sizi yıkayıp kefenleyip camiye getirip namazınızı kılıyorlar. İşte görüyorum tabutun önde, cemaat arkada. İşte eller içinde tabutumu götürüyorlar. Gözümün önünde. kabristana getirdiler. Mezarcılar taze toprağı kazmış. Kenara yığmışlar. Kabre beni indirdiler. Dualarla efendim defnettiler. Kabri kapattılar. Gittiler. Ben kabrin içinde kaldım diye düşünün. Efendim, e, melekler gelecek. Kabirde sorgu al haktır, gerçektir. Soracaklar. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne? Kıblen neresi diye soracaklar. Kâbe'de sormuşlar, haktır diyor Peygamber Efendimiz. Sahih bu halde de var. Bunları böylece efendim e, duyuyorsunuz, cevap veriyorsunuz bunlara. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kıblem Kâbe, kitabım Kur'an-ı Azim'i diye. Böyle cevaplar verince melekler tebrik ederler. Yerim sana mübarek olsun derler, giderler. Diyorlar, gidiyorlar. Kabrim genişliyor, rahatlıyorsun. Cennet bahçelerinden bir bahçe içinde gibisin. Ahiretteki evliya Allah büyüklerimiz geliyor. Hoş geldin evladım diyor. Sen de onları görünce seviniyorsun. Ellerini, eteklerini yapıyorsun. Onların arasına katılıyorsun. Onlarla beraber Cenab-ı Mevla'nın zikri fikriyle meşgul oluyorsun. Derken dünyanın sonu geliyor. Kıyamet kopuyor Her şey mahvol perişan oluyor. Herkes korku içinde. Kabirden mevta, haşr oluyorlar, mahşer yerine cem oluyorlar, mahkemeyi i kübrayı bekliyorlar binlerce yıl divanda duruyorlar, hesaba çekiliyorlar, iyiler, cennetlikler bir tarafa cehennemlikler öbür tarafa ayrılıyor. Cennetlikler sıratı geçip çeşitli şekillerle cennete varıp ebedi saadete nail olunca sonsuz mutluluklara gark oluyorlar. Cehennemlikler, cehennemlik olduğunu anlayınca hıçkırıklar, ağlamalar, yalvarmalar, feryatlar ara etmiyor. Saçlarından, ayaklarından yakalanıp sürüklenerek cehenneme atılıyorlar. Cayır cayır yanıyorlar. Feryadır figan içinde çok pişmanlıklar duyuyorlar diye bütün bunları düşüneceksiniz. gözünün önüne sinema şeridi gibi serip geçireceksiniz. Diyeceksiniz ki Ey nefsi emmaren aklını başına topla ölüm haktır, ölümden kurtuluş yoktur. Öldükten sonra insan cehennemliklerin arasına ayrılırsa orada ağlamanın Pişman olmanın faydası da yoktur. Onun için hayatının kadrini, kıymetini bil. Fırsat elden geçmeden, ömür gelip geçmeden tevbe et, cehennemden kurtulmaya çalış, cehennemlik işleri bırak, cenneti kazanmaya gayret et, sevaplı işlere koştur, hayatını düzene sok, Allah'ın rızası yoluna gel, doğru yolda yürü ki sonunda pişman olmayasın diyeceksiniz. İşte buna, bunları düşünmeye rabıtayı Mevüt yapmak deniyor. Terim bu, tabir bu. İşin aslında işte ölümü ve ölümden sonrasını düşünmek. Bu ölümden sonrasını düşünmek kimin emri? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri. Bunu sünnet-i uygun olarak böylece her gün zikre oturduğunuz zaman düşünürsünüz. Öleceğinizi hatırınızdan çıkartmayın. Sonra zikri beraberce yaptığınızı düşünün bizi göz önüne getirin. kirlerimiz şeyhlerimizle beraber aynı yerdeymişiz. Siz karşımıza oturmuşsunuz diye o sahneyi göz önüne getirin. Bizi e, göz önüne getirin karşınızda. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye hazır olun. Çünkü insan mürşitlerine rabıta yapınca böyle oturduğu yerden gözlerini kapayıp, Mürşid-i kamillerden kendilerine bir irtibat kurulur. Yaptığı ibadetin tadını duyar, feyizini alır, faibesini görür. Manevi bir takım hallere sahip ve nail olur. Seyri sülükünde ilerleme hasıl olur. Sonunda daha güzel makamlara ulaşır. Onun için Rabıta-i Mürşid'i de güzelce yapın. Bazıları diyorlar ki Rabıta şirktir. Şirk Şirk Allah'a erip koşmak demektir. Halbuki rabıta insanın hocasını görüyormuş gibi düşünmesi demektir. Yani şimdi siz beni karşınızda görüyorsunuz da bu şirk mi? Yok, seyir. Bu, bu seyretmek demektir. Hocamız konuşuyor, biz de seyrediyoruz. Yani bunun şirkle ne ilgisi var? Efendim, işte müşehir'i seviyor. E, sevmek şirk mi? Babamı seviyorum, annemi seviyorum, Peygamber Efendimiz'i seviyorum. Peygamber Efendimiz'i sevmeyi Peygamber Efendimiz emretmiş, Allah emretmiş. Yani Allah için bir kimseyi sevmek sevap, şirk olur mu? Yani saçma sapan bir takım efendim bozguncu sözler. Onlara aldırmayın çünkü bu gibi şeylerin e, denenmiş faydaları vardır. Rabı tevbeçit yapacaksınız, fenafir fiş şey makamı hasıl olacak, fenafir resul makamı olacak, daha güzel haller hasıl olacak. Onları bilmeyenler başından işi inkar ederek tekmeleniyorlar yani, tepiniyorlar. Üçüncüsü de, şöyle başınız kapalı, kalbinizle doğru başınızı eğin. kalbinize nazar ediyor gibi düşünün kendinizi. Kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşünün. İç aleminizde, işte gözünüzün kapandığı zaman, iç aleminiz karşınıza. Ya kapkara bir şey, ya da bir takım hayaller gözünüzün önüne geliyor. İşte, Allahü Teala Hazretleri insanın iç alemine, gönül alemine kalbine tecelli eder demek böyle olur. Gözünüzü kapatın o iç aleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün ve deyin ki Ya Rabbi biliyorum ki sen her yerde hazır ve nazırsın sen beni görürsün, bilirsin ben seni görme durumunda değilim ama sen benimlesin benimle berabersin, Benim, bana benden yakınsın, şah damarımdan daha yakınsın benim tabii senin bana bunca nimetlerine, ikramlarına, iyiliklerine karşılık sana güzel kulluk etmem gerekiyordu. Ama ben bu işi kaçırdım, güzel kulluk yapamadım. Hayatım perişan geçti, çok günahlara bulaştım, nefse uydum, şeytan beni kandırdı, dünyanın zevkleriyle oyalandım. Çok pişmanım, çok mahcupum yarabbi. Hata benim, anladım. Sen affetmeyi seversin diye sana boyun büktüm. Affımı diliyorum, beni affı malfredeyle. Böyle de zikreden, zakir, nimetlerine şükreden, şakir kullarından eyle ya Rabbi diye böylece dua edersiniz. Allah'ın huzurunda olduğunuzu, Allah'ın size sizden daha yakın olduğunu, o şuuru efendim elde ettikten sonra o şuur ile zikre başlarsınız. Dersiniz ki evvela yüz defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, affet beni Allah'ım demek. Sonra yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Senin şerikin, nazirin yoktur ya Rabbi. Teksin, eksizsin e demek oluyor. Sonra bin defa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismi celalini zikredin. Çünkü ismi celalin zikrinden çok hayırlar hazır olur, günahlar affolur. Aşkullah Muhammedullah kalbe gelir. Onun için zikri çokça yapmak lazım ki insanda muhabbetullah hasıl olsun. Ela tatma innul kuru buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Gönlünüzün mutmain olması, nefsinizin nefsi mutmaininde haline gelmesi zikirle olacağından zikri aşk ile, şevkle yapın. Her yüz defasında ilahi emtemaksını verdi takelim hakkı diyeceksiniz. Yüz defa salavat-ı şerife getirin Peygamber Efendimize ki salavat-ı şerife getirmek Kur'an-ı Kerim'in emridir. Yüz rakamı da hadis-i şeriflerde mevcuttur. Bazı kereler yeri geliyor da efendim o hadis-i şerifleri okuyoruz. Sonra yüz defa da İhlas Suresini okuyun. Beş zikir. Estağfurullah, La ilaha illallah, Allah, salavat-ı şerife, gülüvallah, ahad, zikirlerini yapın. Bunlar bitince el açıp dua eder. Dünyadan ve ahiretten Allah'tan ne isteyecekseniz istersiniz Allah-u Teala Hazretleri İstediğinizi İhsan Kendinize de dua edin. Yakınlarınıza, sevdiklerinize de dua edin. Hocanız olarak biz de duadan unutmayın. <gülüyor> Olur, bakacağım. Tabi bu günlük zikirlerinizi her gün yapacaksınız. Hangi saatte isterseniz yaparsınız. Bunun dışında da Fırsat buldukça kalbinizi zikre çalıştıracaksınız. Ben seçimdi zikre zikri kalbiyi telkin edeyim. Beni dinleyin. <gülüyor> la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun söyleyin. La ilahe illallah Allah Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın. Gözünüzde yumun. Allah demeyi içinizden devam ettirin sessiz olarak. Allah mübarek etsin. Böyle sessizce, kimsenin anlamadığı şekilde kalbinden, içinden Allah demek çok sevaplı bir zikirdir. Çok muazzam sevaplıdır. Milyonlarcadır sevabı. Onun için bu zikrede kalbinizi meşgul edin. Vaktinizi boş geçirmeyin. Çalışırken eliniz çalışır, kalbinizden Allah dersiniz. Yolda yürürken ayaklarınız yürür, kalbinizden Allah dersiniz. Otururken bekliyorsunuz, kalbiniz Allah der. da giderken kalbiniz Allah der. Yatarsınız, uyuyuncaya kadar kalbiniz Allah der her an sevap kazanmaya devam ederseniz, Ahirette faydasını görürsünüz. Bu zikir yapmanın sevabına erersiniz. Ömrünüzü boşa geçirmemiş olursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennet ehli, cennete girmiş insanlar üzüntü duymayacaklar. Hiç hasretlik, pişmanlık, nedamet duymayacaklar. Yalnız bir şeye üzülecekler. Bir tek şeye pişman olacaklar. Dünyadayken zikirsiz geçirdikleri zamanları düşünecekler, ona ahvah edecekler, tüh diyecekler, o vakit de boş geçirmeyecekmişim. Yani zikrin sevabını gördükleri için ona pişman olacaklar. O bakımdan bu hadis-i şerifin manasını anlayın, ahirette pişman olmamak için zamanınızı zikrullahla geçirmeye gayret edin. Tabi tarikat tasavvuf sadece zikirden ibaret değildir, zikir çok sevaplıdır, çok önemlidir de Asıl tarikat demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti yolunda tam bir Müslüman olarak yürümek demektir. Takva yolunda, ihsan makamına sahip olacak şekilde ihlas ile yürümek demektir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymak demektir. Onun için tam Müslüman olmağı gayret edeceksiniz. Hadis-i şerifleri öğreneceksiniz. Yarım yamalak değil, cahil değil, gafil değil, boşuna ömür geçirmek yok. Efendim bilgili, has, halis uyanık tam bir Müslüman olarak yaşamaya, fırsatları kaçırmamaya efendim, ömrünüzü zayi etmemeye dikkat edeceksiniz. Namazlara dikkat edin. Namazları evvel vaktinde camide kılsın erkekler. Efendim, farz namazlardan ayrı çok sevaplı bazı namazlar vardır. Onları kılın. Sabah namazından sonra işrak namazı. Zikirlillahla meşgul olup efendim şöyle kerahat vakti çıkıncaya kadar işrak namazı kılmak vardır. Enes radıyallahu ahten İmam Tirmizi rivayet ediyor ve Hasan hadisi şeriftir diyor. Tam bir hac ve ömre sevabı vardır. Ee, tek bir rivayet yoktur bu konuda. Bazıları demiş ki efendim işte bu hadis şerif hakkında falanca şöyle söylüyor, filanca böyle söylüyor. İmam Tirmizi Hasan hadisdir diyor. Yani hadisin efendim e, sıfatı fenadır. Ayrıca İmam Ebu Davud'dan ve daha başka alimlerden, hadis alimlerinden, sıhhatli kitaplardan e, çok aynı mevzuyu teyit eden hadis-i şerifler vardır. Bu gerçektir. Efendim bu işrak namazına gayret edin. Bir, sabahla öğlen arası çok geniş saatler sürüyor. O arada duha namazına da dev devam edin. İki, dört vekat duha namazı da kılın. O da hadis-i şeriflerle tavsiye eden bir namazdır. Akşam namazının arkasından evvabin namazına müdavim olun. Çünkü evvabin namazına müdavim olanların günahları, denizlerin köpükleri kadar çok olsa bile Allah affeder diye müjde vardır. İki rekat o namazı kılmak adetiniz olsun. İki kılınır, dört bulunur, altı kılınır, on ikiye kadar kılınır da her ne olursa olsun, iki rekat da olsa kaçırmayın. O sevaplar elinizde bulunsun. Gece yatarken taze abdest alın, dört rekat namaz kılın, mutlaka abdestliyken uyuyun, abdestli uyuyun. Çünkü abdestli yatanın bütün gecesini melekler ibadete yazarlar, büyük yarınız olur. Geceliğin uykunuzu bölüp teheccüd namazına kalkın, saatinizi kurun. Çünkü geceliğin kılınan iki rekat namazın çok büyük sevabı vardır, o sevapları kaçırmayın. Bize en çok sorulan sorulardan birisi, ''Kaza namazlarım var, onları mı kılayım, bunları mı kılayım?'' diye tarzında sorular olur. Bu namazları kılın. Çünkü bu namazları kılmadığınız zaman bu sevapları o gün kaçırmış oluyorsunuz. Bir farz namazları vaktinde kılmadınız, kazaya bıraktınız. Bir zararınız orada. Bir de onları kaza edeceğim diye bugünün bu namazlarını kılmıyorsunuz. İkinci bir zarar da burada. Öyle yapmayın. Bu namazları kılın. Aradaki boşluklarda başka işlerinizden tasarruf ederek kaza namazı kılın. Dalga geçiyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, boşuna oturuyorsunuz. Hacı babalar efendim, e, caminin bahçesinde oturup güneşleniyorlar, bastonlarına dayanıp bacak bacak üstüne atıp bacak sallıyorlar. Oralardan tasarruf edin. Böyle sevaplı işleri kırpıp kesip de onlardan mahrum kalmayın. Pazartesi perşembe oruçlarını tutun. Oruç tutmak sevaptır oruç tutmanın fazileti çoktur oruç tutmak ruhu kuvvetlendirir nefsi tepeler insanın nefsine hakim olmasını sağlar ama oruç tutmak sadece aç kalmak değildir orucu güzel tutun her azanız oruç tutsun. oruç tutarken harama bakılmaz yemek gelmediği gibi yalan dolan yalancı şahitlik vesaire edilmez el harama uzatılmaz şehvani nefsani keyfi işlerle meşgul olunmaz Haramlardan, her çeşit haramlardan azaları korumak lazım gelir. Kötü huylerden uzak durulur. Kavga gürültü edilmez. Sataşan insana, çatan insana uyulmaz. Oruç öyle tutulur. Orucu güzel tutun. Sünnet olan oruçları tutun. Sevaplı olan başka şeyleri de var gücünüzle yapın. Efendim, Kur'an öğrenin. Dinimizi öğrenin. İlmihal öğrenin. İslam'ın gerçeklerini okuyun ve başkalarına anlatma, öğretmeye gayret edin. Hepimizin İslam'ı yaymak görevi vardır. Asıl vazifemiz din-i İslam'ı yaymak ve öğretmektir. Dişimizin geçtiği, sözümüzü tutulacağı kimselerden başlarız. Hatırımızı kırmayacak kimselerden başlarız. Derece derece herkese İslam'ı tebliğ etmemiz lazım. Günahkara taviz vermememiz lazım. Müşrike, kafire yüz vermememiz lazım. Onları İslam'a davet etmemiz lazım. Bir müşrike, bir kafire, utanmıyor musun sen? Allah'ın varlığını, birliğini hala kabul etmemeye, şu Müslümanların şu akidesini gördüğün halde putun karşısında tapınmaktan ar duymuyor musunuz diye baskı yapmamız lazım. Tebliğ etmemiz lazım, hakkı söylememiz lazım. İçki içene, utanmıyor musun Allah haram kıldığı halde bunu içmeye, kumar oynayana, kumara gidene, utanmıyor musun buraya gitmeye? Plaja gidene utanmıyor musun Allah'ın kapat dediği yerleri açma, bakmayın dediği yerlere bakma, utanmıyor musun nesinin arzus peşinde sürüklenmeye diye hakkı söylememiz lazım. Hakkı engellemeye çalışmamız lazım. Emri Maruf, hakkı desteklemeye çalışmamız lazım. Batılı engellemeye çalışmamız lazım. Emri Maruf, Nehi Münker, sizin ve bizim boynumuzda en mühim farzlardan biridir. Millet namazı en mühim farz sanıyor. Efendim öteki farzları aynı kuvvette görmüyor, yapmıyor. Bu işi güzelce yapacaksınız. Tatlı sev, efendim İslam'ın yürümesine, gelişmesine gayretiniz olacak. Utanıyorum dedim. Japonlar bellerini doğrulttular, biz doğrultamadık. Almanlar bellerini doğrulttular, biz doğrultamadık. Bu bizim hepimizin ihmalindendi. Sizin, bizim çalışmamamızdandır. Çok çalışacağız. Burunsa efendim gayretli olun. Bir şeyi her yerde söylüyorum. Efendim biliyorsunuz bazı model tahsil görmüş insanlar spor yapıyorlar generaller vesaireler efendim eşofmanlarını giyiyor, giyiyorlar reis cumhurlar vakanlar efendim köşklerinde bilmem nelerinde eşofmanlarını giyiyorlar, spor yapıyorlar koşuyorlar, terliyorlar, duş alıyorlar ondan sonra tamam vücudum dinç oldu diyorlar. Sporun en güzeli bir müslümanın hizmetine koşmaktır muhterem kardeşim İslami hizmete koşun sizin sporunuz da o olsun. O konuda terleyin de sizin sporunuz sevaplı bir spor olsun. Sevaplı işlere koşturacaksınız, günahlı işlerden kaçınmaya dikkat edeceksiniz, takva ehli olacaksınız. İnsanın tasavvuftaki ilerlemesi hizmeti ve himmeti kadardır. Himmeti gayreti çoksa, hizmeti güzelse tasavvufta birden ilerler, gerçekse yerinde sayar. Hatta geri gider, yerinde saymak bile olmaz. Gittikçe erir, kaybolur. O en fenasıdır. En mühim şeyleri mühimsemez hale gelir. O en fenasıdır. İki günü müsavi olan bile ziyandadır. Eğer manevi rütbe, makam, mertebe, sevap istiyorsanız, İslam'ın hizmetine koşma sporunu yapın. Sonra ahlakınızı güzelleştirin. Tembellik mi var? Bırakın. Kindarlık mı var? Terk edin. Haset mi var? Yapmayın. Dargınlık mı? gidiyorsunuz? Küskün müsünüz? Barışın. Çünkü üç günden fazla dargın durmak haramdır. Allah için huylarınızı güzelleştirin, kötü huyları atın, iyi huyları alın. Bir insan kötü huyları sebebiyle cehennemi boylayabilir, mümin olduğu halde. Çünkü onu bunu kırmış, üzmüştür, haklarını geçirmiştir, darultmuştur, ahını almıştır, bedduasını almıştır, cehenneme gider. Bir insan iyi huyu sebebiyle gece gündüz namaz kılan, ibadet eden insanlar kadar sevap kazanabilir. Bu bedava bir kazançtır. Güzel huylu olduğunuz zaman hem başınız cinç olur, hem hayatınız tatlı geçer. Herkes de gül gülü san. Efendim al gülüm, ver gülüm, tatlı bir ömür geçer. Hem de sevap kazanırsınız, huylarınızı güzelleştirin. Tatlı dilli, güleç yüzlü, Allah'ın has hali, sevimli, sevgili, geçinilir, geçinen. Efendim, Güzel huylu, edepli, ahlaklı, saygılı, sevgili, gayretli, adaletli, cömert kullarından olmağa gayret edin. Güzel huyları alın ki Allah ve güzel huyunuzla taltif eylesin, mükafatlandırsın, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bilin ki tekçe edep mektebidir. Ahlak okuludur. Efendim bilin ki tasavvufta ahlakı güzelleştirmek çok önemlidir. İbadet kadar, zikir kadar önemlidir. Zikri yapıp da bu yük kötü oldu mu, bu dervişlik tamam olmamış olur. Eksik kalmış olur. Her biriniz bir fatiha, üç grubu Allah'a okuyun, duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnnahalladina yubaeyeun k'inna ma yubaeyeun Allah. Yedul Allah fauka idhim. Fman nkasate inna ma yinkusu ala nefsiihi. Vman auffa bima Bu bir anlaşmadır, söz vermedir. Sahabe-i Kiramın Resulullah'a beyat etmesinin devamıdır. Bu asırdaki devamıdır. Onu ne kadar önemli olduğunu bu konuyu düşünerek anlayabilirsiniz. Resulullah'a beyat eden, Allah'a beyat etmiş demektir. Sevabı çok büyük olacaktır diye bu ayet-i kerimede bildiriyor. Siz de ahdinizin, beyatinizin ne kadar sevaplı, kıymetli olduğunu bilin. Allahu Teala Hazretleri ahdine vefalı eylesin cümlenizi. Sözünüzden dönmeyin. İslam'dan ayrılmayın. Kur'an-ı Kerim yolundan, sünnet-i seninye çizgisinden sapmayın. Allahu Teala Hazretleri sırat-ı ayırmasın. Şeriatın ahkamını öğrenip onu uygulamayı, hayatınızı Kur'an yolunda sünnet-i seniyeyle geçirmeyi nasip eylesin. Faydalı işler yapmanızı nasip eylesin. Tarikatın adabına, erkanına, efendim terbiyesine uygun haller keşfedip efendim kamil müminler olmanızı nasip eylesin. Ömrünüzü Allah yolunda sevdiği işleri yaparak geçirmenizi nasip eylesin. Gönlünüze aşkullahı, muhabbetullahı, marifetullahı yerleştirsin. Alif, aşık sadık kullar olun. allah Teala Hazretleri kendisini sevenleri sever. Allah tarafından sevilen kullar olun. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. Cennetiyle, cemaliyle Mevlam cümlenizi taktif eylesin. Hürmeti Esra-i surat Fatiha. Şimdi buraya bir yağın kağıt geldi. Benim durumum müsait. Bu kağıtların içinde şöyle göz ucuyla bakıp şey yaptığım e, herhalde demin gelen gen, e, zat da onun için geldi. Bazıları kirayı bile veremeyecek e, sıkışık durumda olduğunu yazmışlar. Muhtaç olduğunu yazmış. Sizden yardım istiyorlar. Efendim böyle kardeşlerimize yardımcı olmanızı dileriz. Kağıtların sırası ya gelir ya gelmez. Önceden onu söyleyeyim de çıkanlar o yardımları esirgemesinler. Efendim e, filanca müsteşarla imtihanla dil bilen fakülte mezunu elemanlar alınacak. Efendim ne yapayım demek istiyor yani birisi. Efendim tabi tehlikeli bir meslektir. İnsanın ayağı kayabilir, yanlış şeyler yapabilir ömründe. Ama o mesleklere de sahip olmak lazım. Allah'a sığınıp istihare yapsınlar Allah'tan efendim rüyalarında güzel bir işaret görürlerse gelsinler, görmezlerse o zaman ona müracaat etmesinler memleketimde ilk yardım kursu vereceğim diyor birisi efendim duanızı istiyorum diyor biz biliyorsunuz kadınların erkeklerin bilgili görgülü yetişmesine önem veriyoruz kadınların ihmal edilmesini dini bilgiler bakımından dünyevi bilgiler bakımından doğru görmüyoruz hanımlarımıza, çocuklarımıza efendim dini bilgiler kadar dünyevi bilgileri de verme taraftarıyız. Ehliyeti alsınlar. Efendim, helikopter kullanmayı öğrensinler. Uçak kullanmayı öğrensinler. Efendim av tüfeği kullanmayı öğrensinler. Efendim böyle bir tüfek patlayınca korkmasınlar. Dünyanın binbir türlü hali var. Diye her şeyi öğretiyoruz. İlk yardımı da öğretiyoruz. Trafik kazası olabilir. Harp olur, darp olur etrafımız düşmanlarla dolu. Efendim hatta bir şey patlayabilir. Serin kanlı olmak lazım. Allah yolunda şey yapmak lazım. Ne yapalım? Efendim gelen olayları metanetle karşılamak lazım. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin savaşlarında İslam ordusunu açlarını pişiren, yaralılarına yardım eden Müslüman hanımlar vardı. Yani bunların hepsi gerekiyor. Hayatın binbir türlü hali olduğundan Yüzmeyi öğretmek lazım, o ok atmayı diyor Peygamber Efendimiz öğretmek lazım, yazı yazmayı öğretmek lazım diyor. E denize düştüğü zaman insan kendisini kurtarabilmeli. Bunların hepsi gerekli. Onun için biz şöyle geçen gün bir yerde geziyorduk da bir güzel bina gördük. Ben bizim arkadaşlara talimat verdim deniz kenarında. Gidin dedim sahibiyle konuşun. Biz burada daimi bir eğitim müessesesi kuralım. Efendim yüzme ve diğer sporlar ve dini bilgileri verecek bir okul açalım dedim. Efendim, e, Bu kardeşimiz de demek ki bu tavsiyelerimize uygun olarak memleketinde ilk yardım kursu açacak. Yani bir yangın olduğu zaman, bir trafik kazası olduğu zaman, birisi yaralandığı zaman, dağda bayırda, ormanda, yaralı ile sen baş başa kaldın, doktor yok, hastane yok, ameliyat imkanı yok, ilk yardım. Yani doktor gelinceye kadar, sediye ile yerine ulaştırılıncaya kadar bir şeyler yapmak lazım kanın akmasını engellemek lazım vesaire vesaire. Bu çeşit bilgileri biz öğreten kurslar yaptık burada. Efendim kliniklerimizde bu çeşit kursları yaptık. Ayrıca ben bir e, kamp tertiplemiştik geçtiğimiz senelerde. Orada Oymak Başkanı, İzcibaşı bazı kimselerin dersleri falan oldu. Gittim, bu koca sakalımla oturdum. Orada talebe gibi şeyleri dinledim. İzcilik bilgilerini dinledim. vallahi hoşuma gitti. Yani Müslümanın bilmesi lazım bu çeşit şeyleri, efendim pratik bilgiler, efendim e, çeşitli beden kabiliyetleri, efendim iple ağaca tırmanmak, inmek, çıkmak vesaire vesaire, efendim e, bu gibi bilgiler lazım ve bu gibi bilgilerin, efendim okulları olmuyor ama bu bu gibi bilgileri çocuk çocuğumuza kendimize öğretmemiz lazım, hantal olmamamız lazım. Bisiklete binmeyi bilmeli, motosiklete binmeyi bilmeli, araba kullanmayı bilmeli. Kadın, erkek herkes. Şimdi ben e, düşünüyorum tozlu topraklı zor, sıhhate de zararlı. Ama bir motosiklet kullanmayı da öğreneyim diyorum. Bisiklet kullanabiliyorum da motosiklet biraz böyle hızlı şey yapıyor insana ama bilmek lazım. Yani şaşırmamak lazım. Kompütür kullanmayı öğrenmek lazım. Bu bilgisayarlar böyle şaşırıp kalmamalı. Tık tık bir yerlere basıyorsun bir şeyler oluyor. Ne oluyor? nasıl kaydedeceksin, nasıl arayacaksın, nasıl bulacaksın filan. Çağa göre yetiştirmek lazım. Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir tavsiyesi var. Buyuruyor ki çocuklarımıza kendi çağlarına göre yetiştirin. Sizin çağınıza göre değil. Çünkü onlar o, o çağın insandı. Şimdi bizim çocuklarımız hangi çağın insanı? 21. 21. yüzyılın insanı. Biz 20. yüzyılın insanıyız. 20. yüzyıl 6 sene sonra bitiyor. 21. yüzyıl geliyor. Çocuklarımızı 21. yüzyıla göre yetiştireceğiz. Helikopter kullansın, paraşütle atlasın, evren uzay bilgilerine sahip olsun vesaire vesaire. Şaşırmasın yani. Ben şimdi ürküyorum bu bilgisayarlardan, vesairelerden, çocukların oyuncakları bıçaklı basıyorlar, bir şeyler oluyor filan. Vaktim de yok, çocuğumla tek şey yapmıyorum ama öğrenmek lazım her şeyi. Aslında bunlara çalışım diyoruz. Evet. evrad Şerif'in başındaki Enes rivayetini söyledik. Başka hadis-i şeriflerle takviye ediliyor diye. Efendim, Hasan hadis küçümsenmez. Yani zayıf hadis bile mevzu hadis demek değildir. Bu Hasan hadistir. Efendim, aynı konuda efendim 5-10 tane hadis-i şerif olunca rivayetlerle bir konu kuvvetlenir ayrıca. Çok dardayız. Sizlerin dualarıyla inşallah ferahı ereriz. Evimiz çok dar evimizin olması için dua ederseniz seviniriz diyor. Bu işte herhalde birçok kimse ekonomik şeylerden dolayı işleri filan bozulmuş olabiliyor kardeşlerimizin. Efendim yardım isteyenler varsa yardım edin dedik ya onun için. Ayakları duvara kaldırıp dayayıp yatmak sünnet mi? Hayır ben böyle bir yatış bilmiyorum hadis-i şeriflerde. Yalnız bunun bazı kereler faydalı olabileceğini tıbben düşünebiliriz. Çünkü çok yürüdüğü zaman insan veya ayağında varis vesaire gibi rahatsızlıklar olup da damarları böyle fazla tazik altında olduğu zaman duvarın kenarına yanaşıp ayağının altına yastıklar koyup biraz ayağını yukarıda tutmak kanın ve birikmiş şeyin aşağı doğru gelmesine sebep olabilir. Peygamber Efendimiz'in yatmayı tavsiye ettiği şekil değildir. Bu normal insan yatışı değildir. Hasta yatışıdır veya yorgunluğu sebebiyle hasta gibi olmuş bir insanın durumudur. Peygamber Efendimiz yüzü, koyan, yatan, yüzü koyun böyle yatan bir insanı engellemiştir. Bu şeytanın efendim, istediği bir yatıştır diye. Efendimizin sevdiği yatış tarzı sağ yanına kıbleye doğru dönük olarak yatmaktır. Böyle şey yüzü koyun yatmayı yasaklamıştır. Böyle ayak dikmeyi de okumadım ben. Normal olarak edebe uygun gibi görünmüyor ama sıhhat bunu gerektirebilir. Yani ayaklarındaki problemler geçsin diye. Rüyamda Validemiz bana Rabbiyesir vela tuasir Rabbi bil hayır duasını öğretti. Bu dua ayet midir? Hayır. Bu şeydir, efendim hadis-i şeriftir, efendim e, bunun rüyada görülmesi efendim Allah'a iltica ederek karşılaşılacak bir dakika güçlüklerin aşılması için efendim bunun okunmasını gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri müşkül işleri hallini kolay eylesin. Zorlukları efendim, kolaylıklara döndürsün. Annem şu anda hasta dualarınızı rica ediyoruz. Evet, Allah bütün hastalarımıza ve bu kardeşimizin validesine acil şifalar ihsan eylesin. Şifaları için bir Fatiha. kardeşimiz diyor ki kira borcum mal var. Mal sahibi ya borcunu ver veyahut da çık diyor. Şaşırdım kaldım. Bana cemaate söyleyip yardım etmenizi istiyorum diyor. Sizden bu yılı yaparsanız evelallah Allah Allah sizden razı olsun demiş. Herhalde demin gelen kardeşti. Elinizden geldiğince yardım edin. Bu devirde biraz efendim sarsılan insanlar çok yani. Bu çeşit yardıma muhtaç insanlar çok. Tabi şeyde de bazen bu gibi konularda böyle bizim bu cemaatimiz büyük bir cemaat olduğu için herkes geliyor bir yardım. Herkes geliyor bir yardım. Efendim, kimisinin de aslı esası olmayabiliyor. Bu gibi yardımların şey olmasını istiyorum ben. Tahkikli olmasını temenni ediyorum. Mesela birisi geldi bana geçen seneler. Hiç unutmuyorum. Hocam dedi sırayı rahim yapmak sevap mıdır? Elbette sevap. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Silah-i yapmak sevap. Tamam. Sevap dedim. Hocam dedi, ben dedi benim memleketim çok uzakta dedi. silah yapmak istiyorum. Çık paraları dedi. <gülüyor> e Şimdi bir talepte bulunuyor. Hadis-i şeriflerde de isteyenin istediğini vermek tavsiye ediliyor. Ben şöyle etrafıma bakındım. Bahattin Çarhoğlu kardeşimiz vardı. Şey tüccardan zengin. Fatih Bey şunu meşgul Yani al, götür, otobüs parasını ver, gönder memleketine. Fatih Bey almış arabasına, top kafayı kadar götürmüş adam oradan kaçmış. Memlekete falan gideceği yok, parayı o yolda bizden almak istiyor. Yani dalga geçiyor, yalan söylüyor. Kemal Bozkurt annesi Bozkurt'u annesi bekliyormuş, ama seyredilemiyorsunuz diyor efendim. Avustralya'ya gitmeyi düşünüyorum diyor birisi. Tabii bu Avustralya'ya gitmek şeye göredir, kişinin özel şartları, sıfatları ve orada yapacağı işlere göredir. Olabilir. Yani kardeşimiz, efendim, oraya ne maksata gidecek? Dünyavi bir maksatta çalışmak için de gidebilir. Efendim, İslamı öğretecek bir müteşebbütu vardır, imamdır, ilahiyat mezunudur, öğretmek için de gidebilir, olur. ''Oğlum, eşim, kendim, hastayım, dua istiyorum.'' diyor. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Bir de bunlar için Fatiha. Evet, evet. el öpmek istiyoruz, ders almak istiyoruz. Samsun'dan gelen iki arkadaşımız. Allah efendim, mübarek etsin, ders tarif ettik. İşte yüz 100 estağfurullah, 100'e ilahe illallah, bin Allah, 100 salavat, 100 gülüvallah çekecek. O dediğimiz tavsiyeleri tutacak. Allah mübarek etsin, daim etsin, irtibatı kesmesin, dergilerimizi okuyup camiamızın faaliyetlerine katılsın, iştirak etsin. Nişanlı bir fakir de öğrencisiyim. Haram işlememek için efendim bir kimseyle nikah kıymak istiyorum. Bunun bir mahsuru var mı? Mesela sorumluluk bazı sorumlulukları yerine getirmemiş olur muyuz? Mesela zifah gerekli midir? Yapacağımız doğru mudur? diye soruyor. Şimdi bu muhterem kardeşlerim, ben Türkiye'nin bugünkü şartları içinde bu çeşit birçok işle karşılaşmış bir kardeşinizim. Allah'ın emri emirdir. Şakası yoktur. Dini nikahta nikahtır. Şimdi bu dini nikahın ehemmiyetini anlamıyor millet. Dini nikahı yapıyor önceden. Ama resmen bir belge yok ortada. Resmen belge olmayınca da medeni kanun bunların nikahlarını muhtemel saymıyor. Nikahlı saymıyor. Yani bunları evli saymıyor. Evli saymadığı için de iki taraftan birisi bu işi beğenmeyip bozmak istediği zaman başını alıp kalkıp gidiyor. Efendim ötekisine karşı vazifelerini yapmıyor. Veyahut efendim, ters başka durumlar olabiliyor. Onun için bizim hocamız cennet mekan derdi ki Evladım, resmen nikahını yapmamış bir insanın dini nikahını kıymak. Çünkü adam dini nikahı yapıyor, sonra bir kavga ediyorlar, ayrışıyorlar. Kız gidiyor birisiyle evleniyor, adam gidiyor başkasıyla evleniyor. E kız iki kocalı oldu. Birisine nikahlıyken ciddi başkasıyla evlendi. Bütün evliliği zina olacak şimdi. Bilmiyor işin ciddiyetini. Böyle işin ciddiyetini bilmeyen insanlara sonra bozuyorlar. Evet, nehir meselesi var, erkek verecek vermiyor. E böyle böyle şey olmaz. Yani işin ciddiyetini kavrasınlar, efendim, dinin nikahı yapsınlar, resmin nikahı yapsınlar, dinin nikahı ondan sonra yapsınlar. Çünkü bir resmin nikahı yapmayınca dinini ki ciddiyet atfetmiyorlar. Yanlış oluyor. Gelelim sorunun ikinci kısmına. Yani dinin nikah yaptı ama resmin nikah daha ileride yapılacak, yapmamış. Dinin nikah yapmış olan bir insan ille zifahla sorumlu mudur? Yapmazsa işi geciktirdim diye sorumlu muyum diye soruyor. Böyle bir şey yoktur. Nikah ille şeyi gerektirmez. Efendim duhuru ve zifahı gerektirmez. Gayrı medhulun biha olarak, nikahlı olarak yani henüz daha evlenmemiş olarak bir devre olması mümkündür. Bunun bir mahsur yoktur. Böyle durmakta. Aksine efendim şeyi yapmakta mahsur vardır. zifahı yapmakta mahsur vardır. Çünkü e, kanunla bağlanıp teyit edilmediği için sonunda çocukları olur veledi zina muamelesi görür. Yani ters şeyler olabilir. Bu iş şakaya gelmez. Bazı böyle e, Müslüman geçinen gençlerin acayip şeyleri oluyor. Anlattılar bir yerde bazı böyle şeyler. Onun için ben bu işlere çok böyle ciddiyet atfedilmesini istiyorum. Oyuncak değildir. Nikahın şakası olmaz. Nikahın, yani şakası da ciddidir ciddi sürecisidir. Nikah en ciddi işlerden birisi. Aldım mı aldım. Vardım mı vardım dedim <gülüyor> öyle biter bu iş. Şaka yapmıştım. Çok sıkıştırdılar da şöyle dedim. Öyle şey yok. Geçmiş olan. Ve mükellefiyetleri omuzuna yüklenir insan. Genç bir bayanın 70 yaşındaki akrabasının erkek akrabasının elini öpmesi nasıldır? Erkeklerle kadınların şeyi yoktur İslam'da. Efendim El tutuşması böyle el öpmesi yoktur. Bu bizim Anadolu örtümünde var. El öpmek memleketimizde şey e, oluyor. Eğer kendisine nikah düşmeyecek büyüğü ise amcası, dayısı filan gibi olabilir. Aksi takdirde nikah düşebilecek bir kimse ise böyle el öpmeler olmaz. Çünkü efendim, kalpleri şeytanlar başka başka şeylere körüklerler. Aman ne kadar sıcaktı, eli şöyleydi, böyleydi, pamuk gibiydi, bilmem neydi filan derken işler büyük günahlara doğru gider. Oyuncak değildir. Bu da oyuncak değildir. Yani bu şey gönül ferman dinlemediğinden İslam bu işi birbirlerine yaklaştırmamak suretiyle, ateşle barutu uzak tutmak suretiyle şey yapmıştır. Çünkü ters şeyler oluyor. Kadının sırtı yanmış güneşten, efendim, doktora gitmiş. Evet krem sürülecek, doktor sırtına güneşi sürmeye başlamış. Ondan sonra iş kötüye varmış. Çünkü bu işin şakası yok. Oyuncak gibi. Yani doktor şeydedir, böyledir filan diyorlar. Kızıyorlar doktorlar. Erkek doğum müteasası olur mu filan diyoruz. Biz kızıyorlar. Bak ne kadar test durumlar oluyor yani. Yılışa yılışa utanmadan birisini ben hatırlıyorum. Kaç tane kızın efendim kızlığını izah etmişim diye böyle ne kadar şeyler duydum ben. Doktorlar da şeyler de. Yani bu e, İslam'ın her emri güzeldir. Taasup değildir. Doğrudur, garantidir ve faydalıdır. Sonunda herkes memnun olur bu işten. İslam'a aykırı her şeyde zararlıdır. Sonunda fitne fesat çıkar. Oyuncak değildir. Avrupa'ya, Amerika'ya öğrenci gönderirken diyorum ki annelere, babalar evlendirmeyen, gö evlendirmeden göndermeyin. Oranın kızları şeytan. Alem eder, kalem eder, bizim safları aldatır. Biliyorum. Dinlemeyenler Biraz sonra boynu büküp geliyorlar. Birkaç sene sonra birkaç ay sonra hocam işte bizim oğlan söz dinlemedi. Bize asi geldi. Gitti bir İngiliz kızı aldı, Alman kızı aldı, Amerikan kızı aldı. Evet. Gönderirsen öyle olur. Bu hakim olamaz kendisi. Çünkü öteki şeytan bu işin okullarda şeyini öğretiyorlar onlara. Nasıl olacağını öğretiyorlar. Derselerde de bugünlerde işte yani insan gazeteleri evine sokacak durumda değil yani. Neler var? öğrenci üniversite öğrencisi özürlü bir gencim. Elinden özürlü bir gencim. İslami açıdan özürlü olmanın nedeni nedir? Nedeni kaderdir. Allahu Teala Hazretleri özürlü yapmış o bireye ya özür vermiş olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimsenin Allah çok kıymetli bir uzvu olan göz görme duyusu varsa kör esse o da ona sabretse, bunun mükafatı cennetten başka bir şey değil. İnsanlara bazen böyle çeşitli imtihandan gelir. Trafik kazası olur, eli gider, ayağa gider, gözü kör olur, hastalık gelir, şeker hastası olur, gözü görmez olur vesaire. Bunlar imtihandır, kaderdir. Sabredecek, sabrettiği zaman mükafat alır. Etbabına tevessül edip tedaviye çalışacak. Telavisi mümkün olmayan sakat olarak da olmuşsa Allah onu öyle imtihan ediyor bu dünyada. Kadere razı olacak. O tarafa aklını takmayacak. O haliyle İslam'ını güzel, efendim, hayat imtihanını güzel başarmaya çalışacak. Nişanlım yarın Kur'an-ı Kerim'den sınava girecek. Dua istiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmeyi, bilmeyi nasip eylesin. Üstü başarı bütün imtihanlara giren evlatlarımıza, kardeşlerimize nasip eylesin. Bağlı bulunduğum kaderi Şeyh'inden ayrılmak zorunda kaldım. Bu esnada bir rüya gördüm. Şeyh'imden ayrıldım. Şimdi ben ne yapacağım diyorum. Bir ses senin yerin orası değil. Sen İbrahim Aleyhisselam'ın nezarına git dedi. Efendim tabiri için ne buyurursunuz? Ayrılmasının haklı olduğunu gösteriyor bu rüya. Demek ki senin yerin orası değil demek. Ayrılması doğruymuş. O yer gerçek yer değilmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın mezarına git demek de İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tır. Allah'ın sevgili dostudur. Allah'ı seven, Allah tarafından sevilen bir dergaha git oraya bağlan diye bir mana ifade ediyor. Allah'a emanet olun. efendim, kuyurucu dekorasyonu ile ilgili bir ateli açıyorum. Dualarınızı istirham ederim. Allah hayırlı, helal, bol kazançlar nasip etsin. Bol hayırlar yapmasını nasip etsin. Cümlemize. Yeni bir cami gördüğüm zaman ağzımın suyu akıyor. Aman yarabbi bana da böyle bir cami yapmayı nasip et diyorum. O Suud'da filan böyle bazı camiler görüyorum. Böyle tek kubbe altında geniş mekan. Gayet güzel şey yapmışlar böyle. Ee, bizim bu caminin alanının kaç misli geniş filan. Allah öyle hayırları yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde diyor bir kağıt sahibi. İmam Hatip Lisesi'ni bitireceğim. Okulu bitirdiğim zaman ticaret mi temin atılayım yoksa okumaya devam edeyim ne buyurursunuz? İmam Hatip okuluna girmiş olan bir insanın ana amacı din elemanı olmak olduğundan sonuna kadar tasvirine devam etmesi din yolunda, ilim yolunda yürümesi daha sevaplı olur. Ama okuyacak kapasitesi olmadığı anlaşılmışsa bir insanın yani İmam bir zor bitirmiş ama üniversiteye mali imkanı yok, bedeni imkanı yok zihni şeyi yok ticaret yapacak o zaman helal hayırlı ticaret yapsın. Dini bilgileri İmam Hazret'te öğrendi. Din adamlığı yapamayacak. Eh, pekala hayata atılsın. Ama yine de dini bilgileri hangi meslekte olursa olsun insanların iyi öğrenmeye gayret etmesi lazım. Eğer ticarete atılacaksam nasıl bir yol izleyeyim? Ticareti nasıl yapayım? Eğer okumaya devam edeceksem, elde edeceksem hangi fakülteye gideyim? İlahiyat fakültesine ya da ona benzer bir fakülteye gidebilir. Ona benzer fakülteden kastım Edebiyat Fakültesi gibi yerlerdir. Orada şeyi öğreniyor. Efendim Arapça Farsça öğreniyor. İslam'a hizmeti mümkün oluyor. Sosyoloji öğreniyor. Efendim topluma yönelik faydalı şeyler yapabiliyor. Hukuk fakültesine gidiyor. Hukuku öğreniyor. İslam hukukunu öğreniyor. Faydalı oluyor filan. Efendim Allah'ın izniyle bir İrfan'la, İrfan'dan birisiyle evleneceğiz diyor düğünü hemen mi yapalım yoksa okulun bitmesini bekleyelim mi? Benim kanaatime göre evlenmeyi çabuk yapmak lazım gelir efendim. E, korunmak bakımından efendim bu işi bitirip de daha büyük meselelerle meşgul olmak bakımından bu daha iyi oluyor. Yarın yüksek yüksek lisans sınavı sınavı olan arkadaşlarım için dua talep ediyoruz. Evet Allah üstün muvaffakiyetler versin. Sadık, hakiki müritler olmasın da kardeşlerimize nasip eylesin. Farklı cemaatlere müntesip bir bey ile bir bayan evlenebilirler mi? Evlenemez diyemeyiz. Mümin, müminin efendim din kardeşi olduğu için müminle bir müminin evlenmesi mümkün olur. Yalnız o cemaatin insanları doğru yolda mı değil mi diye iyi incelemek lazım. Yani sivri sapık şey tarafları var mı yok mu diye. Bir de ben esas itibariyle Efendim bizim cemaatten olmasını temenni ederim. Uyum olsun diye. Çünkü o bir tarafa çekecek, bilgisi bir başka tarafa çekecek. Bir arkadaşımız geldi geçen hafta. Efendim birisiyle nişanlanmaya karar vermiş. Kız diyormuş ki ben senede bir hafta efendim şeyhimin memleketine giderim. Şeyhimin tekkesinde bir hafta kalırım, hizmet ederim. Bu şartı kabul edersen benim öyle şey olmaz. Hacca bile gidilmiyor mahremsiz. Yani böyle şeyler oluyor, taassuplar oluyor, uygun olmuyor. Bazen uzun yolculuğa çıktığımızda diyor birisi, otobüste giderken rabıtayı mı, rabıtayı şeyi rabıtayı kalp yapabilir miyiz? Otobüsün yönü kübreye doğru değil, başka bir yönde kuzeye doğru olabilir. Rabıta için yön bahis konusu değildir. Rabıta namaz değildir. Rabıta da yön bahis